Bölüm 233. Hacla alakalı bilgiler. Yoluna gücü yetenlerin Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim bu vazifeyi inkar edip yapmazsa, bilsin ki Allah alemlerden bağımsız olup her bakımdan kendi kendine yeterlidir. 3 Ali İmran 97 Hadis 1272 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam 5 esas üzere kurulmuştur. Allah'tan başka Hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hadis 1273. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize bir gün bir konuşma yaptı ve Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı. Öyleyse hac edin, buyurdu. Sahabilerden biri, Ya Resûlallah, her sene mi? diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bu adam da sorusunu, üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu: "Evet deseydim her sene hac etmeniz farz olunurdu da siz de buna güç yetiremezdiniz" dedi. Ve sonra söylemediğim şeyleri olduğu gibi bırakınız. Çünkü sizden öncekilerin ümmetlerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sorup bu yüzden aldıkları cevaplar konusunda ihtilaf etmeleridir bundan dolayı size bir şey emredersem onu gücünüz yettiğince yerine getirin herhangi bir şeyi de yasaklarsam ondan da kesin olarak kaçının buyurdu hadis 1274 Yine Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en üstün amel hangisidir diye soruldu da Allah ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Sonra hangisidir denilince Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Sonra hangisidir denilince de kusursuz yerine getirilen makbul olan haçtır buyurdular. Hadis 1275. Yine Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun demiştir ki ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Zina ve bunun gibi büyük-küçük günah işlemeden haç yapan kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner. Hadis 1276 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki umre arasında işlenecek günahlara sonraki yapılan umre kefarettir. Kusursuz yerine getirilen makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir. Hadis 1277. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü en üstün amel olarak cihad etmeyi görüyoruz. Öyleyse biz kadınlar cihad etmeyelim mi? Dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyledir. Ama siz kadınlar için cihadın en üstünü, kusursuz olarak yerine getirilen makbul bir haçtır, buyurdu. Hadis 1278 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azad ettiği gün arefe günüdür. Hadis 1279 Abdullah İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir hac sevabına denktir veya benimle beraber yapılan haccın yerini tutar. Hadis 1280. Yine İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun. Bize bildirildiğine göre bir kadın Ey Allah'ın rasulü Hacıın farz oluşu hakkındaki Allah'ın hac yapma emri babamın hayvan üzerinde oturamayacak derecede çok yaşlı olduğu bir döneme rastladı Onun yerine ben hac edebilir miyim dedi Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de Evet Hac edebilirsin." buyurdu. Hadis 1281. Lakit İbn Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre kendisi bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Babam çok yaşlıdır. Ne hac ne de umre yapabilir. Ne de yolculuğa çıkabilir." Bu hususta ne emredersiniz?" dedi. Hazreti Peygamber de o halde babanın yerine "Sen hac ve umre yap." buyurdu. Hadis 1282. Sayyib İbni Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: "Ben 7 yaşımdayken veda hacında Allah'ın Resulü ile beraber bana hac yaptırdılar. Hadis 1283 İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravha denilen yerde bir grup arasladı ve Siz kimlersiniz diye sordu. Onlar da biz Müslümanlarız, peki sen kimsin? dediler. Hazreti Peygamber, ben Allah'ın Rasûlü'yüm buyurdu. Bunun üzerine içlerinden bir kadın, küçük bir çocuğu Peygamber'e doğru kaldırarak, bunun içinde hac var mı? diye sordu. Rasul i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ona hac, sana da sevap vardır buyurdular. Hadis 1284. Enesten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Erzak ve eşyası da aynı deve üzerinde olduğu halde hacca gitmiştir. Hadis 1285 i̇bn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve mecaz denilen yerler, cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar, haç mevsimlerinde bu yerlerde ticaret yapmayı günah sandılar. Bunun üzerine, haç mevsiminde alışveriş yaparak, Rabbinizden, ticaret yapacak, rızık istemenizde sizin için bir günah yoktur. ayeti indi. 2 Bakara 198